Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali desteğiyle hazırlanan İklim İçin Radyo programının içeriğinden yalnızca Yeşil Düşünce Derneği sorumludur. Ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz. Günaydın, 94.9 Açık Radyo'da İklim İçin dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben de Ömer Madra. Desteği için dinleyicilerimiz Melike ve Özgür Özkaya'ya teşekkür ederiz. Bugün bir konuğumuz var, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden doçent doktor Ahmet Atalaşıcı. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Merhaba Ahmet. Merhaba. Bugün Ahmet'le yeşil ekonomi konusunda konuşacağız. Öncelikle Ahmet, yeşil ekonomiyi en basit haliyle bize açıklayabilir misin? Ne demek? Yeşil ekonomi, ayağını yorganına göre uzat ekonomisi diyebiliriz. Kaynaklarımız var, bu kaynaklarımızı... ...en makul ve en adil bir şekilde, sürdürülebilir bir şekilde nasıl kullanırız, nasıl insanların dirliğini, iyi oluşlarını arttırabiliriz... ...bunun üzerine kafa yoran bir ekonomi disiplini diyebiliriz. Evet, bu yaptığımız projede de zaten aslında yeşil ekonomi çerçevesinde iklim değişikliğini azaltmak ve iklim değişikliğine uyum sağlamak için politikalar öneriyoruz... Ee, peki ya biraz genel olabilir ama bunun hani e, şu anda Türkiye'nin politikası ve yeşil ekonomi politikaları, yeşil ekonomi nerede duruyor diyebiliriz. Bir ekonomi yönetimi için herhalde e, başlanması gereken en e, öncelikli nokta uygulanan politikaların sürdürülebilir olup olmadığı konusu. Sürdürülebilirlik de bildiğiniz gibi üç boyutta e, ele alınıyor. Ekonomik sürdürülebilirlik. <gülüyor> Toplumsal sürdürülebilirlik ve ekolojik sürdürülebilirlik. Ne yazık ki Türkiye'de şu anda mevcut ekonomi politikalarına baktığımızda hiçbir açıdan sürdürülebilir olmadığını ne yazık ki görüyoruz. Hani bunu örneklerle açıklamak gerekirse şu anda ekonomi yönetiminin politikalarına yön veren en temel motivasyon ekonomik büyüme. Ekonomik büyümeyi nasıl hızlandırırız işte... 2023 hedefleri var, 25 bin dolar gelir seviyesine ne kadar e, hızlı bir şekilde ulaşırız diye e, kafa yoruyor ekonomi yönetimi. E, <gülüyor> fakat bu uygulanan politikalara baktığımızda ne ekonomik açıdan ne de toplumsal açıdan ne de ekolojik açıdan sürdürülebilir olmayan bir patikada bunu e, başarmaya çalışıyor. Bu çıkmaz bir yol. Ekonomik açıdan sürdürülebilir değil çünkü... Ekonomi büyüyor ama bir taraftan da cari açık veriyorsunuz. E, bu ülkenin borçlanması demek. Hiçbir kişi e, nasıl bireyler e, borçlanarak refahlarını arttıramazlarsa ülkeler de öyle. E, toplumsal açıdan da sürdürülebilir değil. Ekonomi büyüme rekorları kırıyor ama işte işçi ölümleri 1800 en son 2015'te 1800 e aşkın işçi hayatını kaybetti. E, i̇nsanlar... Yoksulluk sınırının altına inen e, kişilerin oranı büyüyor toplumda. Gelir adaletsizliği artıyor. E, toplumsal açıdan da bir e, sürdürülebilir değil bu patika. Ekolojik açıdan zaten onu söylemeye hiç gerek yok. İşte Türkiye'nin e, kaybedilen toprakları, tarım alanları, e, orman arazileri, e, sera gazları, emisyonları... E, dolayısıyla aklımızı başımıza toplayıp... E, Ekonomiye daha bir bütüncül bakıp e, politikalarımızı bu bütüncül resme göre e, tekrar revize etmemiz gerekiyor. Yeşil ekonomi de bunun e, reçetesini sunan bir disiplin. Evet ama genel hakim olan anlayış da bunun yani yönetimdeki hakim olan anlayış da bunun aksine gibi gözüküyor. Çünkü yani Çevre Bakanı... Kendisine çevre bakın diyen ve o sıfatı taşıyan bir kişi, yani çevreciliği bir put haline getirmemek lazım. Aslında asıl olan ekonomik büyüme falan gibi şeyler söylüyor. Hatta önemli şeylerden biri, CEO'lardan birisi de zaten ekonomik altyapı yatırımları vesaire gibi projelerin aslında... sürdürülebilir olamayacağını da açıkça söylemişti Cumhuriyet Gazetesi'ne de. Yani tabanı olmadığını hem ekoloji hem büyüme olamaz gibilerden tam böyle söylemedi ama buna benzer bir laf söyledi. Yani gidişat aksi yönde gibi gözüküyor. Evet maalesef. Yani bu bir indirgemecilik tabii. Bu hakim olan iktisat anlayışının indirgemeciliği. Evet. Ekonomiyi büyütmeye devam edelim. Bir yerden sonra gel, belli bir gelir eşiğinden sonra işte gelir adaletsizliği azalacaktır diye bir beklenti var. Aynı şeyin bir de e, ekoloji boyutunda bir karşılığı var. Biz buna çevresel kuznes eğrisi hipotezi diyoruz. E, büyümeye devam edelim. Zenginleş belli bir gelir eşiğinden sonra... Sera gazları emisyonları düşmeye başlayacaktır. işte çevre kalitesi yükselmeye başlayacaktır diye bir beklenti var. Bunlar 1950'lerde 60'larda Batı ülkelerinde belli ölçülerde yaşanmış olan gelişmeler. Ampirik değerlendirmelerden ortaya çıkıyor. Fakat hani günümüzün dünyasında bizim yaptığımız çalışmalar var. Böyle bir gelir eşiğine... ulaşmak Türkiye için e, ne uzun vadede ne kısa vadede orta vadede mümkün değil yani e, öyle büyük gelirler çıkıyor ki 10 bin dolar gibi falan filan biz 2023'te 5000 dolara ulaşıp ulaşır mıyız diye düşünüyoruz 100.000 bin... son büyüme rakamları yani. da artık Tamamen tersine düşme ter trendine ki. girdiğini söyledi. Seyfettin Güçler'le evet. konuşma fırsatı bulduk birazcık. Evet. Hakim olan anlayışta işte bu çevreyle ekonomik büyüme e, hedefleri birbiriyle çelişir gibi görünüyor. Ama yeşil ekonomi bunun böyle olmadığını savunuyor. Yani hem çevre kalitesini yükselterek hem ekolojik sürdürülebilirliğe katkı yaparak... ...ekonomik hedeflerden de vazgeçmeden e, bu iki hedefin hatta üç hedefin aynı anda... Vurulabileceğini e, iddia ediyor. Peki şu anda bu Türkiye'nin 2023 kalkınma hedefi için gittiği yolda e, yanlış bilmiyorsam tamamen fosil yakıtlara dayalı bir büyüme kalkınma modelinden bahsediyoruz. Özellikle sadece enerji üretimi e, yani evlerin e, ya da işyerlerin meskenlerin değil e, sektör olarak da geliş, gelişmesi öngörülen sektörler yanlış bilmiyorsam inşaat, e, demir çelik Hı. vesaire gibi. Türkiye'de hem ham bulunmayan hem de çok enerji yoğun üretim yapan sektörler ve de bu yine son yayınlanan bir rapor vardı. Türkiye Avrupa ülkeleri ne baktığımızda enerji yoğunluğunu arttıran tek ülkeydi. Bu konuda ne yorum yapacaksın? Şimdi dışa açık bir ekonomi Türkiye. <gülüyor> Bu sadece Türkiye'nin de sorunu değil birçok gelişmekte olan az gelişmiş ülkenin de sorunu. Bu küreselleşme çağında işte bizim gibi ülkelere biçilen rol ne üretiyorsan üret ama işte bolca üret, ucuza üret ve dünya piyasalarından işte pay kap. Ancak işte ekonomini bu şekilde geliştirebilirsin. Şimdi Türkiye'ye döndüğümüzde özellikle 2000'li yılların başlarından itibaren üretim yapısı... ...giderek daha enerji yoğun ve kirlilik yoğun e, bir yapıya bürünüyor. E, kimse üretmek istemiyor. E, Türkiye'de bu boşluğu dolduruyor. Ne yazık ki ama şöyle bir tuhaflık var. E, Türkiye 2023 hedeflerinden bahsettik. Orada e, çok spesifik bir hedef var. 2023 itibariyle dünyanın en büyük dördüncü demirselik... <gülüyor> üreticisi olmayı hedefliyor. Çin, Hindistan, Ukrayna belki işte onun ardından dördüncü büyük demir-çelik üreticisi. Türkiye ne yazık ki hani bu hedef bana oldukça absürt geliyor. Gerçek dışı geliyor. Çünkü demir-çelik üretirken kullanacağınız iki temel ham madde var. Biri enerji, biri de demir-çelik cevheri. İkisi de yok Türkiye'de. Bunların hepsini ithal etmeniz gerekiyor. 2013 rakamlarını hatırlıyorum ben. 2013 yılında Türkiye ekonomisi 100 milyar dolar cari açık veriyor. Bunun 50 milyar doları enerji ithalatı için 15 milyar doları da ikinci kalem e, hurda demir çelik ihracı, ithalatı. Türkiye dünyanın en büyük demir çelik ithalat, hurda demir çelik ithalatçısı olmuş durumda. Öyle mi? Hmm. Yani Öyle bu... Mi? Bu ikinci 50 milyar dolarla enerji ithalatı ikinci sırada dış açığa en büyük katkı yapan e, kalem demir, hurda demir çelik ithalatı. Türkiye bu kadar zengin bir ülke değil. Enerjiyi ve hurda demir çeliği dünyadan ithal edip bunları burada eritip e, yapacak kadar zengin bir ülke değil. Ki buna bu hesaba hiç şey de dahil değil herhalde dışsal... Şeyler, tabii ki Yani tabii hava ki. kirlenmesinden, tabii. küresel iklim değişikliğine tabii. katkı falan onları hiç saymadan. Yani tabii, ki, tamamen. Tabii, ki, tabii ki. Yani şu anda o zaman e, Türkiye'de gelişmişlik seviyesi anladığım kadarıyla tamamen ekonomi üzerine kalkınma ve e, hatta bak, baktığımızda gayri safi milli hasıla ya da yurtiçi hasıla e, üzerinden e, bir kalkınma. Bir gelişmişlik modeli öngörülüyor. Peki e, bunu kıstas olarak almak ne kadar doğru? En son bir e, girmeden önce seninle de konuşuyorduk bir araştırma gördüm. E, dün gece gördüm bunu. E, bunda da e, işte e, gayri safi yurt içi hasıla yerine e, insani gelişmişlik endeksini kullanarak iklim değişikliği yönünde daha iyi politikalar görüyoruz. E, üretilebileceğine dair ve bunun bir ekonomik gösterge olarak kullanılmasına dair bir rapor. Çok detaylı incele inceleyemedim ama senin yaptığımız yeşil ekonomi çalışmalarında da aslında bundan bahsettiğini hatırlıyorum senin bunun kıstas olarak kullanılamayacağına dair. Evet, yani bu gayri safi milli hasıla <gülüyor> serisi aslında 1929 yılında büyük depresyondan sonra Amerikan hükümeti bir iktisatçıya görev veriyor. Ya bu bir ekonomik büyüklük var biz bunu bilmiyoruz sen bize bir gösterge bul diyor. Kuznets de e, bir rapor yaz, yayınlıyor ve 1940'larda 50'lerde bu rapor neticesinde işte gayri safi milli hasıla diye bir e, göstergemiz oluyor. Bu sadece işte ekonomi ne kadar üretim yapıyor bunu bulabilmek ve etki edebilmek. Çünkü bir şeye etki etmek istiyorsanız siz önce onu ölçmeniz gerekiyor. Fakat 1950'lerde, 60'larda, 70'lerde diyelim bu gösterge diğer bütün göstergeleri domine edip <gülüyor> ekonomi politikalarını iyice <gülüyor> belirgin bir şekilde etkilemeye başlıyor. <gülüyor> ne, zamanki, ne zamanki 2008 krizi ortaya çıkıyor ülkelerde de aykırı sesler yükselmeye başlıyor. Gayrisafi milli asıl acaba doğru bir ölçü mü ve birçok alternatif e, ölçütler e, üretilmeye başlanıyor. İşte insani gelişmişlik endeksi bunlardan bir tanesi. Fakat benim esas üzerinde durmak istediğim nokta e, gayrisafi milli mutluluk diye bir gösterge de var. Bu 1970'lerde Bhutan'ın çok aydınlık bir e, kralı var. İngiltere'deki eğitiminden dönüyor ülkesine. Sonra karar veriyor diyor ki ben bundan sonra ekonomi politikalarını belirlerken gayri safi milli hasıla'ya bakmayacağım, gayri safi milli mutluluğa bakacağım diyor. Bu gayri safi milli mutluluk, gayri safi milli hastalığının aksine 8 ekstra boyuta daha bakıyor. Yani insanlar nasıl yaşıyor, ne kadar gelir elde ediyor tabii o da önemli. Fakat zamanlarını nasıl kullanıyorlar, işte toplumsal ilişkileri ne düzeyde... Ee, doğayla uyumları ne düzeyde Bunun gibi dokuz boyutta inceliyor Ve insan Ne zaman mutludur Bu dokuz boyutun En az altısında ihtiyaçlarını karşılamışsa O zaman mutlu e, Sayılıyor Şimdi bunu ben Türkiye'ye uyarladık Bir öğrencimle beraber 2004'ten 2014'e kadar e, Hani Mutlu insanların oranı daha doğrusu e, dirliklerini belirleyen bu boyutlarda ne kadarı tatmin düzeyini e, sağlamış diye %60 düzeyinde olduğunu görüyoruz. 2004'ten 2014'e kadar insanların geliri kişi başına düşen reel gelir %33 artarken bu mutluluk oranlarında pek bir değişiklik yok. Bu da ekonomi politikalarının aslında Türkiye'de Ee, insanların dirliğine, iyi oluşlarına pek bir etkisi olmadığını gösteriyor. Biz boşa ee, ne diyelim, kürek çekmişiz. Erkın, bu tüyü, tüyü. 11 yıl boyunca. Evet, şey de ilginç tabii. Yani bu Diğer yalnız Türkiye için değil pek çok dünya ülkesi yani gelişmiş kapitalist sistemi uygulayan ülkeler arasında da bu mutluluğun sabit kaldığı Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere yani yetmişlerin başından beri hiçbir artış göstermediğine dair rakamlar okuduğumu hatırlıyorum statistikler. Artmıyor yani. Evet. Gelir artıyor. Ha evet. safi yurt içi gayrisafiyasına yükseliyor milli gelir artıyor falan fakat hep aynı kalıyor. Evet, maalesef. E çünkü yani bir taraftan işte soluduğunuz hava kirleniyor, bir taraftan evet. yalnızlık artıyor. çok enteresan hani çalışmalar yapılıyor. Özellikle yani kuzey ülkelerinde Geliri oldukça yüksek fakat insanların mutluluğu artmıyor, aksine düşüyor. Bunu da işte yaşlanma ve yaşlılıkla beraber artan yalnızlığın hmm. e, şeyi. Ve hükümet de aktif bir şekilde bir takım politikalar uygulamaya başlıyor. E, ne diyelim işte mahallelerde ortak e, akşam yemeği organizasyonları yapmaya başlıyor. E, belli merkezler açıp insanlar işte akşam yemeklerini yemek üzere o merkeze gelip hiç olmazsa Bir arada oturuyorlar işte belli e, toplulaştırma yani o e, bireyselleşmenin getirdiği yalnızlaşmayı önlemek adına e, bir takım e, karşı hamlelerde bulunuyorlar. Evet bu çok karmaşık da bir konu çünkü yani ne artık doğa, etrafta doğa diye bir şey kalmadığı için çocukların başta olmak üzere ekran başından ev içinden çıkıp doğayla bir arada olmaları gibi bir şey kalmıyor. O da tabii kesinlikle yabancılaşmayı ve mutsuzluğu artıran bir faktör olarak bir de empati yoksunluğu giderek artmış durumda gibi gözüküyor yani kimse bir diğerini... Birlikte olmayı filan yani yalnızlık tam bir salgın haline almış durum. Belki en büyük felaketi batı toplumlarının, Hı. dünya toplumlarının hatta büyükçe. Yani bu, hatta bu konuda bir örneği hatırlıyorum. Ee, sen vermiştin sanırım evde hasta bakmak refahı ve mutluluğu arttıran bir şeydir. Ama bunun ekonomik olarak bir şey olmadığı için e, ekonomik büyüme olarak gösteremez. Evet. Mesela Toma. satın almak e, ya da işte bir Bergazı gazı satın almak burada bir ekonomik olarak büyüme vardır ama insan mutluluğuna e, ne kadar etki eder. Bu şey çok önemli. Hani e, bahsediyorduk paylaşmak ve şey e, bu tür çalışmalarda kadınlar hep daha mutlu çıkıyor. Tüm dünyada bu böyle Türkiye içinde böyle. Yani her şey sabitken e, iki kişiden hani bir kadınla bir erkek bütün her şeyleri aynı olsun kadın daha mutlu çıkıyor. Bunda da araştırması kadınların e, paylaşmaya ve veri, daha verici olmalarından e, kaynaklı olduğu söyleniyor. İşte kadınlar birbirleriyle daha çok ne diyelim sohbet ediyorlar, dertlerini anlatıyorlar. Daha e, vericiler diyelim hani ellerindekini paylaşmaktan daha e, hoşlanıyorlar. Bu da onların mutluluğunu arttırıyor işte o yüzden de. Birçok ülke hani ne kadar gelir kazandığın değil de elindekini ne kadar çok paylaştığını e, önemlidir şeklinde e, ne bileyim kampanyaların yürütüldüğü ülkeler var. Peki bu paylaşma konusuna başka bir şekilde bakarsak konuyu biraz yeşil ekonomiye getirelim. Son sorumu sorayım. Ee, büyümeme, küçülme ve yeşil ekonomi nasıl duruyorlar? Şimdi e, <gülüyor> ekolojik ayak izi verilerine baktığımızda küresel ölçekte. Ee, bir buçuk dünyanın üretebileceği ancak kaynağı biz bir senede tüketiyoruz. Dolayısıyla bu sürdürülebilir değil. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız derken bunu kast ediyordum ben. Bir tane dünyamız varsa bu bir dünyanın sağladığı kaynakları ancak o kadarını tüketebiliriz. Eğer daha fazlasını tüketiyorsak bu cepten yemek anlamına geliyor. Ee, bu, bunun da bir sonu var. Ee, dolayısıyla yeşil ekonomi bu e Bu dünyada yaşamaya devam etmek istiyorsak e, üretim ve tüketim e, biçimlerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bu kadar çok tüketmememiz gerekiyor. E bu da küçülmek anlamına geliyor. Şimdi e, ama bu her alanda küçülmek anlamına gelmiyor. Demirçelik üretimini tabii ki düşürelim ama bunun yanında e, ne diyelim yenilebilir enerji teknolojileri sektöründe bir e, üretim artışının olması e, mantıksız değil dolayısıyla bu e, hedeflere ulaşmak konusunda yani her sektörde bir küçülme değil bir takım sektörlerde küçülme bir takım sektörlerde büyüme e, şeklinde gidecek bir e, yaklaşım küçülme yaklaşımı. Yeşil ekonomi ile e, çatıştığı bir durum yok yani. Hayır hayır müthiş de yani acayip rakamlar okumaktayız yani güneş enerjisinin özellikle güneş panellerinin finan. Her türlü beklentinin ötesinde rekorlar kırarak... Maliyetleri düşme. ...mahaliyetleri inanılmaz. Yani %10'a kadar düşmüş durumda son birkaç evet. yıl içinde filan. Evet. Hele Türkiye gibi bir yani tamamen güneş ülkesi şimdi şu ana bakmamak lazım ama... ...olan bir yerde bunun akıl almaz bir iş yani böyle yapılması değil mi? Evet yani enerji sistemimizde çok büyük yapısal ne diyelim <gülüyor> hatalar var. Biz enerji sistemlerini kurarken büyük ölçekli kuruyoruz. Büyük ölçekli kurduğumuzda da işte birisi kabloyu kestiğinde koskoca bir coğrafya e, diyelim ki elektriksiz kalabiliyor. E, Türkiye'nin aslında enerji sistemini bu anlamda Adem'in merkeziyetçi, daha küçük ölçekli ve yenilenebilir e, kaynaklardan e, kurması e, çok büyük. Hem ekonomik hem toplumsal hem de ekolojik. ...yararlar getirecek olan bir e, politik olacaktır. Şebekeye de geri satabilmesi gibi sistemlerin olması tabii gerekiyor ki. tabii mi? ki. Tabii ki. Yani şu anda Almanya'daki çiftçilerin çoğunluğu... E, ...gelirlerinin büyük bir bölümünü çiftliklerine kurdukları... E, ...işte güneş san panellerinden... Şebekeye sattıkları enerjiden e, sağlıyorlar. Evet, Almanya'da dünyanın en güneşli ülkesi sayılmaz Türkiye'nin yani, yanında. Yani. Türkiye'nin potansiyelini düşünün. Evet, evet. Ha. Evet, bu konu üzerinde birazcık daha konuşmaya devam edeceğiz önümüzdeki programlarda. Konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi'nden doçent doktor Ahmet Aşıcı'ydı. Çok teşekkür ediyoruz geldiğini şimdiden. Ahmet için. çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. O zaman haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.